İstimna hakkında bilgi alabilir miyim? Teşekkür ederim demiş. E, kişinin e, kendi kendisinin tatmin e, anlamını taşıyor bu kavram. E, tabi insanın cinsi arzularının tatmin yolu bellidir. Evet hocam. Bu da kişinin e, nikahlanması. Yani e, Peygamber Efendimizin sünnetini ifa etmesi, işlemesi Allah'ın emrine imtisar etmesi ancak e, evlenme imkanı bulamayan gençlere Allah Resulü Efendimiz e, içinizde e, gençler topluluğu e, evlenme imkanı, fırsatı, kudreti bulanlar Hı -hı. evlensin. Evet. Yani ilk e, merhale, ilk yol ne? Evliliktir. Bu gözü haramdan korumaya e, şehveti teskine en uygun olan yoldur. Zaten tenasül dediğimiz insanların e, nesil sahibi olması, çoğalması, yuva kurması dinimizin emri, temel buyruğu, şayet imkan bulamayan gençler veya insanlar ise şehveti kırıcı neler yapabilir? Bunu da öğretiyor Peygamber Efendimiz'in hı hı. muallim ve mürebbi oluşunun bir vasfı, bir tecellisi. Allah Resulü ben muallim, öğretici olarak gönderildim, ben mürebbi olarak gönderildim. Rabbim beni terbiye etti. Ne güzel terbiye etti buyurmuş. insanlara. İrşad ederken, onlara yol gösterirken, alternatifini de sunmuş Allah Resulü. Yani insanları kırmamış, gücendirmemiş, eğer şehveti teskin edemiyorsa kişi, evlenemiyor ise e belli bir süre e ne yapacak? Şehveti kıracak, yollara bakacak, o da ne? Oruç tutsun diyor. Oruç, evet. şehveti kırmada e, en etkili yollardan birisidir. Dolayısıyla istimna sürekli bunu adet alışkanlık haline getirmek doğru bir şey değil. Evet. Ancak kişi zinaya şayet Allah korusun. Tehlikesi varsa düşme tehlikesi. Böyle bir durumda iki şerden ehven olanı değil mi? Yani iki kötüden daha az kötü, daha az zararlı olanı istimna yoluna bu şekilde cevaz verilmiş alimlerden cevaz verenler. Hı hı. Ama bunu bir adet alışkanlık, süreklilik haline getirmemeli.